Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben de Didem Gürzap. Kamusla Güleş'teyiz. Ee, yeni tezat kelimelerimizle birlikte. Üçüncü, evet, üçüncü programımızda güzel ve çirkindeyiz. Devam. Sevgili dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Kamusla Güleş gmail adresimizi hatırlatalım. Instagram'da da varız, efendime söyleyeyim. Twitter'da da, Twitter'da varız. da varız. Hepsi aynı isimli. Ee, ve yayın içerisinde özellikle e, Twitter'da evet özellikle Twitter'da alıntılantığımız e, cümleler olsun işte resimler olsun atıfta bulunduğumuz yazarlar olsun kısa kısa notlarla e, Twitter'da bazı değimlerde bulunuyor evet. diyelim efendim programımıza başlayalım. İlk iki programımızda e, gene e, sözcük anlamı, e, kullanımlar, bir takım e, değişler üzerinden giderek ilerlemiştik. Hala birkaç şey kaldı aslında e, sözlükle ilgili, e, deyimle ilgili. E, bir sözlük var elimizde, yeni bir sözlük. Süleyman İrgin'in e, Sokak Kitap'tan basılmış Sanat ve Felsefe Terimleri Sözlüğü. Hı hı. Orada güzelliğin bir tanımı var. Hem sanat hem felsefe başlığı olduğunu tekrar edeyim. Temel estetiksel değer kavramı, kökence güzel kavramı baktırmak, albenili olmak kavramlarıyla yakın anlamlı kullanılmıştır. Güzellik kavramının maddeci estetikte sanat yapıtını belirlemeye çalışan estetikten ayrı bir yeri vardır. Maddeci estetik, güzel olanın yalnızca sanat biçiminde var olduğu, görüşünde olmadığı gibi, sanatın da yalnızca güzel olanca belirleneceği görüşünde de değildir. Hmm. Ee, yani burada maddeci estetik daha felsefi açıklaması oluyor güzelliğin. <gülüyor> e, çünkü eskiden bunlara da değineceğiz Umberto Eco'dan başlayarak. E, Hangi yayına bir Şey e, Sokak kitap. Ha, sokak kitap. Sokak tamam. kitap. Yani sanki sanat güzel olanı sadece ele alır ya da sanat eseri güzeldir genellemesinin dışında bir bakış içeriyor maddeci estetik. Onun evet. bir altını çiziyoruz. Bizim bir iyi kötü de var. Bad painting hatırlatalım değil mi? Aa, evet. <gülüyor> güzel örnek. Ama o cidden baddi yani. Öyle <gülüyor> daha doğrusu söyleniyordu. çok güzeldi efendim. Sen evet beğenmiştin birkaç. <gülüyor> Sen de beğenmiştin. Beğenmiş miydim değil <gülüyor> mi? Olabilir. Efendim e, gene sözlük diyebileceğimiz birkaç kaynak var aslında. Ee, ben de editörlüğünü... Pelin Derviş, Bülent Tanju, Ortayelin yaptığı İstanbullaşmak diye bir e, kitap var. Olgular, sorunsallar, metaforlar alt başlığını taşıyor İstanbul'la ilgili. Garanti galeri basmış. Ee, ama bayağı sözlük yapısında yani A'dan Z'ye İstanbul'la ilgili bazı e, sözcükler seçilmiş. Ve e, bazı kişiler her bir maddeyi ayrı kişi olmak üzere e, tanımlamışlar. Güzelliği güzel. evet öyle benim de çok hoşuma gitti. Bir dönem böyle ilçelerle ilgili, semtlerle ilgili bir, bir yayın kitaplar çıkmıştı. O aklıma geldi İstanbul'la ilgili. Hı. Ne çok çalışma yapılıyor İstanbul'da. Evet, ilgili. evet en çok da İstanbul'da Bitmeyen ilgili güzel galiba bitirmeye yakın ee, bitirmeye evet. az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Efem güzelleştirmenin iki e, açıklaması var. İlki Fatih Özgüven'den ona olduğu gibi okuyorum. Olağan bir kentsel gerçekliği veya olguyu çirkin olarak nitelemek üzere icat edilmiş her türlü müdahaleci pratik gibi bir üst başlık atılmış. Sonra Açıklaması var açıklama şöyle eskiden de öyle miydi bilmem güzelleştirme İstanbul'a daima aniden gelir ve kelimenin ta kendisinin ima ettiği gibi bir şeyi zorla başka bir şeye dönüştürme eylemiyle çirkinleştirir. Hmm. Bir şehir manzarası diyelim ki sarmaşığı küçük bakkalı ve otobüs durağıyla bir sokak köşesi kendi kendine bir ahenk kazanmaya gerçekten güzelleşmeye başladığı sırada güzelleştirmenin hışmına uğrayabilir genelde hele de çok göz önünde ise dev bir anıt heykel, arkasında şair resimleri ve şiir dizileri olan açık şiir kitabı biçiminde park sıraları. Ha ben bunu hatırlıyorum. Hmm. Hatırlıyor musun o sıraları? Plastikten böyle. Hı hı. Neyse, e, çirkin bir fıskiye, PVC cepe kaplaması ile tıpkı eskisine benzetilmiş beyaz bir köşk. Bu şehrin gördüğü güzelleştirme hamlelerinin yalnızca bazı örnekleridir. Halbuki İstanbul'un bazı köşeleri ...bazı anları, bazı çakışmaları... ...kendiliğinden ve hala... ...çok güzeldir... ...Balat'ta Haliç Tersanesi'ne... ...doğru dönüldüğünde aniden ortaya... ...çıkan manzara... ...Galatasaray Hamanı'nın yanındaki sokaktan... ...aşağı inerken ta karşıda... ...uzaktan görünen küçük Topkapı Sarayı... ...parçası... ...bu şehrin... Devam ediyoruz, ...bu şehrin ani güzellikleri arasındadır... ...şehrin kendine özgü... Ne güzel özgü, demiş, ani güzellik... ...evet ani güzellik değil mi... Doğru. Şehrin kendine özgü bir ahenge sahip olduğu kısa zaman parçalarında bir şehrin tamamen durağan ve ahenkli olabilir mi orası ayrı konu, pırıl pırıl ışıldayan o şeyin uzun süre dayanmasına izin verilmez. Bu kendiliğinden oluşan ahengin başına buyrukluğuna izin vermemek buna tahammülü olmamak belki ülkeyi ve şehri yönetenlerin genel tahammülsüzlüğünün bir parçasıdır. Hmm. Sanki güzellik görüldüğü yerde ve anda yetkililere bildirilmelidir ve güzelleştirmeye uğratılmalıdır. Hmm. Fatih Özgüven olduğunu bir daha söylüyoruz. <gülüyor> çok güzel ya. Bence de çok güzelmiş. Ee, güzelleştirilirken e, aslında kendilerine Kendimize bağlı değil. Bağımsız bir hal var aslında. Yani o güzelliği yaşayanları, e, güzelleştirme çabası içerisinde olanlar... E, müdahale, evet, ederek. Abi, müdahale ederek. müdahale ederek hayatımızı dönüştürüyorlar. E, bir de hafızamızı dönüştürüyorlar. Birdenbire dönüşen hayatlarımız, kentlerdeki işte bu belki nirengi noktaları... Ee, sadece hani lokal olarak da bak, baktığın zaman öyle yani. atıyorum sokağın içerisinde e, ahşap bir köşk var e, yıkılıyor e, işte hep bir, birbirine benzeyen yapılara dönüşüyor işte evet. Fransız tipi balkonlar, betonarme e, ya yapılar, yani bu tensile cepheler. dönüşümle birlikte daha da hani sık sık karşılaşıyoruz. Çok karakteri olan e, bir takım binaları bile orada uzun yıllardır yaşayan insanların hani aynı şekilde yapın e, demediklerine o senin bahsettiğin tek tipleştirilmiş eskisine hiç benzemeyen şeyin tekrarladığını e, görüyorum. E, i̇şte güzelleştirme adına çirkinlik hani. Hep işte, hepsi de bizim adımızda yapılıyor olması enteresan. Bizim ee, hani ...karar verme süreçlerinde e, dahil olmamamızla ilgili sorunlar var aslında bir yandan. Hem var hem ama şöyle bir şey... ...yani apartman sakinleri kesinlikle eskisi gibi olmasını istiyoruz da demiyorlar... ...çünkü dediklerinde müteahhit onu öyle yapar yani. Ee, Acaba? Tabii ama kendi kafasına göre hayır sizin dediğinizi yapacağım demek durumunda değil. Yani eskiden o büyük babalara kızılıyordu... Köşk güzelim canım köşkleri verdiler yeni apartman yapıldı falan. E şimdi e, bir ya da iki ilerki nesiller aynı davranışı e, diyelim ki 60'lar 70'ler e, 50'ler mimarisini taşıyan ve artık kendi adına başka bir söyleme olan bir takım binaları verip e, tıp atıp giydirme cepheli senin dediğin gibi İstanbul'da Fransız balkonlu 6 ay yazı olan şehirde. Frans balkonu da pek çirkin, çirkin şey anacığım. Ya güzeli de güzel yani de. Bilmiyorum hani ne gerek. laf atmak istedim ama. Hani e, iki metre kare daha kazanmak için e, oturmayacağı, bir saksı koyamayacağı, çamaşırını asamayacağı, hadi pragmatik gidelim. Valla bilmiyorum bu konuda taraflıyım. Çirkin buluyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de de bununla ilgili sanki kendi sözlüğünden bir şey vardı. Çünkü bende bir güzelleştirme maddesi daha var. Onu oku, Okeyim ben bir kent filmin sözüne bakacağım. Ha, tamam. Efendim, e, aynı kitaptan bahsediyoruz, e, İstanbullulaşmak. E, ikinci maddede, e, güzelleştirmede, e, o maddede e, İpek ya da Akpınar'a ait. 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika kentlerinde tasarım... Ee, yaklaşık olarak e, yaklaşımı olarak ele alınan güzelleştirme kavramı İstanbul kenti bağlamında yeni anlamlar ve yeni boyutlar kazanır. Bir yandan batıllaştırma hareketleri çerçevesinde asrileştirme, modernleştirme, tarihi kent dokusu bağlamında ise zaman zaman yenileme, sıhhileştirme, tıraşlama, temizleme kavramları öne çıkar. Hmm bunlarla böyle kelimeler olarak kullanabiliriz yani bu daha uzun bir açıklama o yüzden belli bölümler seçerek gidiyorum benzer şekilde yerel yönetim son 50 yıldır kendi etkinliklerini güzelleştirme vizyonu ile aktarır altyapı yatırımlarındaki kritik eksikliği güzelleştirme söylemiyle adeta örter ve toplumdan saklar. Hmm. Küreselleşen İstanbul'da son 25 yılda yerel hizmetlerin göreceli olarak iyileştiği gözlemlenmektedir. Bu yerel hizmetler, güzelleştirme süreci üzerinden ele alındığında fiziksel çevre odaklı çalışmalar ön plandadır. 50 cm yüksekliğindeki pembe taşlı kaldırımlar inşa etme, kent merkezi ve meydanlarındaki kaldırım taşlarını düzenli olarak değiştirme, binalar arası güzellik yarışması düzenleme, Yollar boyunca dizilen çiçeklere yılda altı yedi haneli rakamlarla ifade edilen bütçeler ayırma. Hmm. Bir de bu var ya böyle duvarlarda, halı gibi işte ya da bir takım, mevlana'lar, uçaklar, camiler. Klimatolojiye gibi. de pek uymuyor bazen, bitki ve çiçekler de seçiliyor, yapılıyor, ertesi hafta mahvoluyor Gitmiş falan, bir ya. yandan da hani korunmuyor bir yandan da öyle bir şey var, yani. çalınıyor falan. <gülüyor> Devam ediyor. Yine kent merkezindeki kaldırım taşı döşeme işinin iki yılda bitirilmesi ve hemen ardından yeniden döşenmeye başlanması. <gülüyor> <Ya> bu kadar <gülüyor> çok tartışılan bir şeyle ilgili olarak niye hala önlem alınmıyor daha ayrı bir tartışma işte, konusu aslında. Ama işte bilenin dinlenmediği yani Sürekli ağzımıza pelesenk bir şey yani halkın işte dilinde olan değil mi? Kaldırımlar sürekli yenileniyor. Ama işte yönetimin ciddiye alıp almaması hikayesi. Zaten cümle o kadar uzun ki sevgili dinleyiciler böyle Hep bir Hep giriyorum. Vallahi. cümlelere dayanamıyorum çünkü. Ama işte daha anlaşılıyor hem ne olduğu. Devam ediyor cümle. Kentin son 10 yıllarına damgasını vuran güzelleştirme çalışmalarının en önemli etapları olarak sıralanabilir. Bunlar hmm. bütün bu durmadan tekrarlanan. Günümüz güzelleştirme etkinliklerindeki en önemli dönüşüm aslında ölçek temellidir. Çiçek... ...pembe taş ve güzel bina ölçeğinden kentsel ölçeğe sıçrayan etkinlikler... ...tarihi ve sosyal dokunun bin yıllık mahallelerini temizleme çalışmalarına dönüşmüştür. Bu kapsamda güzelleştirme, fiziksel çevreye yüzeysel olarak dokunan projeler kadar... ...giderek sosyal yapıyı yaralayan projeleri de kapsamaktadır. Demiş belli bir bölümünü okudum. Ben bütün bu okuduklarımdan aslında... Güzelleştirme kelimesinden, çirkinleştirme, temizleme ve yok etmeye vardım. Güzel varmışsın, bir şarkı arası verelim. Geldi o zaman. Madem öyle Vay. vardıysan, Aşık Veysel'den geliyor, güzelliğin on par etmez. I'm <Song> üşümüz Tabirin simız kanemey Tabirin simız kanemey dert Aileme aşıklar damiş olmasın, aşıklar damiş olmasın. Kim okurdu kim yazar diyeyim, kim okurdu kim yazar diyeyim, udivimi kim cezer gezer diye ki baş baş Aşık ve maşuk olmasa Böyle kıymet verilmez değil Aşık ve maşuk olmasa Aşık ve maşuk olmasa Senden aldım bu fiyatı Senden aldım bu feryatı Buymuş dünyanın tadı Anılmaz değil Meysel adı O sana aşık olmasa Anılmaz değil adı O sana aşık olmasa ...sana aşırı ...kamusla güreşte devam ediyoruz... ...Açık Radyo'dayız... ...94.9'da... ...ben bir yeni... kere nasıl 94 nokta demiştim... ...o kadar... <gülüyor> ...gerisini siz getirin efendim... Evet, ...siz getirin efendim... <gülüyor> ...o kadarına kadar getirdik... ...ara frekansı siz bulun... ...sevgili dinleyiciler der gibi oldu... ...bugün aslında ikinci sözlükte var... yeni. Yeni sözcükler buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Biliyorsanız bizimle paylaşın sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Böyle alternatif Aradan sıra böyle dışı. Anıda mesajlar vererek mail sayımızı arttırıyoruz. Farkında mısın? Aa, doğru. Hatta Hep yayın evlerine de mesaj Scott, veriyorum. İstatistik üzerine. Kitap yolu sanır <gülüyor> bize. <gülüyor> <gülüyor> e, peki. Kent bilim terimleri sözlüğü var. Yeni sözlük. Ruşen Keleş'in imge kitabevinden çıkan. Orada güzel başlığı altında iki tane başlık var. E, güzel duysal denetim diye bir şey var mesela aslında tam senin konuştuklarına denk düşüyor kentlerin düzen tasarlarını uygulayan yetkili kişi ve kuruluşların kentlerde ve kasabalarda göze hoş gelmeyen çirkin ve yapı düzen kurallarına aykırı gelişmeleri ve yapı yapmayı önlemeleri amacıyla kendilerine tanınmış bulunan tüzel yetkiler diyor yetki yani bu evet böyle bir durum söz konusu bir de güzel kent akımı diye bir şey var. City Beautiful Moment. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli ögeler olarak... ...kent özeklerinin, anıtların ve deniz, akarsu ve göl kıyılarının korunmasına, düzenlenmesine önem veren kentçilik akımıymış. Hmm. Mantıklı. Bunu mantıklı bulduk, evet. öbürünü bulmadık. Şimdi mimaride ben de e, çok e, yani mimarlıkla ilgili son bir şeyler söyleyeyim. E, bir yakinim e, neyin güzel olduğunu mimaride söylersin bana deyince mimar e, bir kere dönem ruhunu yansıtan bir şeyi güzel e, bulduğunu söylemişti. Çünkü böyle sürekli bizde özellikle geçmişe dönük bir hayranlık, aynı şeyleri yapmak, belli bir dönemi yansıtmak adına hatta deminki maddelerde de biraz alay edilen beyaz köşk şeklinde işte şeyleri tekrarlama hı hı. hali. Niye yapılacak olanlarla ilgili fikirlerim bu? Evet evet tabii hı hı. ki. Hatta bazen restorasyonda da yani böyle pasta evler gibi aslında daha. ...gizli kalmamış, projesi bile e, bulunamamış bir şeye böyledir diye e, aynısı yapmaya çalışmak... E, ...böyle e, bir eskiye övgü ve onu taklit haline gelen bir şeydense... E, ...ya dönem ruhunu yansıtmak ya da eskiyi gerçekten e, kurallarına uyarak yapmak gerekiyor hmm. benim anladığım kadarıyla. Öyle olmayınca bir de burada şey var ama... Ee, mesela bizim bazen çok Cidden çirkin... bir şey geldi. Çir... Benim evet mesela. değil mi? Ee, öyle oldu. <gülüyor> ya çirkin bulduğumuz şeyleri başkaları güzel buluyor. Çok da göreceli bir kavram ya bu. Kesinlikle öyle. Ya, bir restorasyon yapılıyor. Böyle pasta gibi ama her, her şey. <gülüyor> bu nedir diyorsun? Ne kadar güzel değil mi? Yenilemişler diyor mesela senin yanındakine. Boya yapılmış. <gülüyor> ya, bu, evet görecelilik çok temiz ev, hanı, şey. ev hanımı şey o böyle. Ha, evet ne <gülüyor> güzel söyledin değil mi ne kadar gıcır gıcır çamaşır suyu tuz ruhu dökelim pırıl pırıl yani aslında var evet doğru diyorsun kentlerle ilgili olarak İstanbul'dan bahsederken İstanbul'la ilgili binlerce çeşit belki hani fikir var değil mi e, yani işte neydi efendim, o ya, eski İstanbul kelamlarından tut İstanbul'un hiç halen işte e, bu kadar bozulmuş Ögeleriyle birlikte, yapıları ile birlikte hala çok güzel bulanlar da var. Ee... Her beton her yere dökülmesini Hı. onaylayan da var. E, tabii. Ee, falan gibi, evet. Efendim şimdi e, mimariyi bir kenara bırakıyoruz. Kendi e, alanımız değil ama pek çok fikrimiz var. <gülüyor> İçinde yaşayan pek çok insan gibi. Burada <gülüyor> Oscar Wilde'a bir geçiş yapıyoruz. Tamam. Ee, Oscar Wilde'ın Remzi'den basılmış Tutkular Acılar Gülümseyen Değişler diye bir e, kitabı var. E, orada hatta güzelle ilgili bir e, kelime türettiği... ya da onunla ilgili bir çalışma yaptığı bilgisi. Güzelci. Güzelci. Evet. 80-80'lerde 1900-1900'ler arasında. Oscar Wilde ile gelişen bir terimmiş güzelce. Bu da hani yeni sözcüklerimizden birisi, birisinde vardı. Plastik sanatlar sözcüğü, tekne yayınları Özkan Erol'un. Yaşamı bir sanat eseri haline getirmek, yaşamdan bir sanat eseri yaratmak anlamına gelir diyor. Hmm. Gerçekten de snobizmin nesnelerin yüzeysel görüntüleriyle yetinmesine karşın Güzellik derin bir bağlanma ve içtenlik gerektirir diye açıklamış Güzelci hmm. yazar. Güzelci. Ya yani o kadar evet uyuyor ki ben Oscar Wilde'ın kitabında şöyle bir şey de çok ...beğendim... Ee, ...bu tür kitaplarda hep olmalı... Ee, ...yayın evi ile ilgili dinleyen birileri varsa... ...görüşümü paylaşmak istiyorum... ...dizin... ...yani <gülüyor> ba değil mi? bazı kitaplarda o kadar... E, ...büyük bir ihtiyaç ki dizin olması... ...bu kitapta var... ...baktığımda... güzel ...güzellik ya da güzelleşme sözcüğünden... ...yüzden fazla yer aldığını gördüm... ...Oskar Valdin kitabında... Ee, ancak Oscar Wilde'ı geçemeyeceğiz gibi görünüyor zamana bakılırsa. Biraz ee, değ değinelim. Değenelim programda mi? programda devam ederiz. Ee, o zaman e, John Ruskin'den bir alıntı yapayım. Wild kitabında yer vermiş. E, bu estetik akımın öncülerinden Ruskin. Hı -hı. E, şöyle demiş, dünyadaki en güzel şeylerin ayçiçekleri, tavus kuşu tüyleri gibi gereksiz şeyler olduğu cümlesi var ee, aslında burada güzelin e, gereklilikle alakası olmayan bir şey olduğunu altına çiziyoruz hmm. hani gereksizdir demeyelim ona ama mübrem olmayan birçok şeyde güzel olarak nitelendirdiğimiz şeyler ne diyorsun öyle mi sence ben şöyle doğru diyorsun John Raskin, <gülüyor> daha doğrusu doğru söylüyor. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Wild üzerine söyleyeceğimiz daha çok şey var, o yüzden bir sonraki programımıza onu erteliyoruz. Güzel ve çirkinin üçüncü programını böylece bitiriyoruz. Evet, evet haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar. İyi haftalar, hoşça kalın.